قال الله تعالى عز وجل في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله العظيم ساجد tevhid ile gönülleri şürûlan sevgil alem olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı yani sevgili peygamberimizi ve Allah'ın mahlubu Habibi sevgilisi olan Efendimiz'i her şeyinden ziyade severek imanını kemale girdiren Hak'ın cennetine talip rızasına rağip cemaline aşık olan imanın kemali yani kemali iman yani imanın tamı Allah'ın istediği arzu ettiği iman her kim ki Hz. Muhammed Mustafa'yı her şeyden ziyade sever, o kimsenin imanı, Hakk'ın istediği iman üzere olduğu beyan olunur. Yani imanın kemali, Resulullah'ı her şeyden ziyade sevmek iledir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetini bil, onun sözlerini tut, yaptığın efali harekat ile, işlerle Allah ve Resulüne ihanet edip peygamberi üzme bir iltica edeceğimiz yarın, yani rütbeler mülga olup, kasalar kaldırılığında, herkesin bu izafi hüviyeti elinden alındığı vakitte, bir kurtulacak kapımız vardır, Babu Muhammediyet. Yani kabre girer girmez Hz. Peygamber hakkında sorarlar, bu zat hakkındaki malumatınız nedir diye. Herkese, bu alemde Resulullah'ı seven, onun yolundan ayrılmayan, onun iziyle izleyen, onun nuruyla nurlananlar, o Allah'ın sevgilisi ve Resulü, Cümle Enbiya'nın seyyidi Muhammed Mustafa'dır, diyecekler. Ve bir pasaportlarında, iman pasaportlarında bu imzayı görürlerse eğer, rahat ebedi saadete ve rahata kavuşacaklardır. Kimin pasaportunda Muhammed Resulullah imzası yoktur, onun işi vahimdir. Onun için imanın kemali Resulullah Efendimiz'i her şeyden zalim sevmektedir ki, bütün sermayemiz, bütün ümidimiz O'dur. Allah Celle Hazretleri, kim ki Resulullah'a itaat eder, Allah'a itaat etmiş olur. Kim Resulullah'a bi'at eder, Allah'a bi'at etmiş olur. Kim Resulullah'ı sever, Allah'a sevmiş olur. Kim Resulullah'a ihanet eder, Allah'a ihanet etmiş olur. Müminlere ihanet de Resul'e ihanettir. Çünkü her mümin Resulullah'ın bir cüzüdür La ilahe illallah... Muhammedur Resulullah Surullah diyen, bu kelimeyi i söyleyen her mümin Resulullah'ın bir cüzüdür. Hepsinde cüzü Muhammediyet vardır. Kimisi sülben, kimisi yol bakımında. Geçen hafta abdestin bazı esrarından deryalardan bir katre, şemisten bir zerre olarak bahsetmiştim. Abdestin zahir kısmı ve batın kısmı. Malum ya. Kalen Nebiyyü aleyhissalatu vesselam, Resul-i Ekrem, şems Hakikati hakikat Muhammediye, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, temizlik imandandır. En zafetu iman. Allah da batında ilk temizliği şirkten beri yıkılarak la ilahe illallah dediriyor, batın aleminden Çünkü müşrikler necistir. Allah'a şirk koşanlar necisttir. Evvela tafirat maneviyatta la ilahe illallah ediyor. ''La ilahe illallah diyen Muhammed Resulullah'' diyebilir. Zahirde abdest, abdestin bazı kutsatı yani size böyle deryadan bir, katreş şenisten bir zerre olarak bir miktar bir şeyler sunmuş değil. Yine aynı şeylere duracağız ve manevi abdeste gideceğiz. Abdesti tam olan bir adam, namazı tamam olmaz. İmanında kusur olan kişinin de imanı kamil olmaz. Nasıl ki insanın vücudunda ufak bir yer kuru kalsa, abdestin o halinden abdesti olmadığı gibi, kalbinde hak sevgisinden gayri bir iş sevgi varsa eğer biraz iş tehlikelidir. Onun şu batın abdestine çok dikkat edeceğiz. Zahir abdestini aldığımız gibi, ona, ona titizlikle davrandığımız gibi batın abdestine de çok dikkat edeceğiz. Batın abdesti kalbe haktan gayri bir girerse, çünkü kafirin putu bir, Müslümanın putu bin tanedir. Nasıl ki Kâbetullah'ın içerisine 360 put soktular, müşrikler, Resul Aleyhisselatü Vesselam geldi, Kâbe'yi tatir ettiği gibi bizim kalbimizdeki putların da imhası ve tatiratı muhabbeti Muhammed i eledir. Kalbe iledir. Kalbe muhabbet, muhabbeti girdi mi kalp tatir olur. allah Subhanahu ve Teala diyor ki, ey iman edenler, çok mühim, tekrar ediyorum gene bu hitabı eden Semavatın ve Ardın ve bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbi bizi yoktan var eden yani bir katrada sudan bizi halk eden Allah yani bu kainatı seriye den kadar bildiğimiz bilmediğimiz alemleri kün emriyle halkeden Allah kün manası aracılığıyla olur ve İza şey en en Allah bir şey mi var derse, ol der o şey zahir olur olur meydana gelir bu kainatı bir kün emriyle halkedirmiş ile bir katır sudan halketmiştir. Adem ile toprak ile sudan halketmiş, yoğurmuş hamurunu. Kudretullah ile Adem'e ruhundan nef eylemiş ve biz Adem çocuklarıyız. Adem halih peygamberzadeyiz yani. Her insan peygamberzadedir. Onun için dedesinin, babasının şerefini düşünmelidir insanoğlu. Adem oğuyuz çünkü. E bazı zevat ilmen demişler ki işte maymundan geldim. Onlar maymun çocukları. Onlara bir şey demiyor. Herkes kendi babasına iftihar eder. Biz Adem peygamber zadeyiz, onlar hayvanlıklarıyla, hayvanlıkları iddia edebilirler. Ama insan şöyle söylebil ki Adem olu ı azeresinde maymundan gelmemiş insan olu. E, şey demiyoruz ilimdir, madem böyle bir tezdir, hürmedir fikirlerine. Onlar hayvan olduklarını söylüyorlar, hayvan zade. Biz insan zadeyiz, Adem zade. Bu Adem ki Allah bunu halife halife kendisine halife olarak yaratmıştır ki inata. İşte Suriye Bakara'da. Esta isvida ve is kadara mükellel meleği inni caunu in fi hadu bir halife ve ismayı da öğretiyor Hazreti. Muallama alademi al-asmai kullaha adamis ismaiyurti. Hazreti Muhammed'e hem esma hem sıfat hem zat öğretilmiştir. Adem'e yalnız esma öğretilmiştir. Senin peygamberin benim peygamberim nuru olan Muhammed Mustafa'ya o hem esma'yı hem sıfatı hem zatı talim ettirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Peygamberini iyi bileceksin. Efendim Mekke'de doğdu. Abdullah'ın çocuğu Emine'den eden olma. Dedesi Abdülmuttalip, amca si Hamza yedi. Ebu Talib'i diye böyle konuşursak eğer Abbas yedi. Bunu Ebu Cehil dahi senden benden daha iyi biliyor. Hazreti Peygamber'e bakan peygamberi göremedi. Baktı ama göremedi. Allah kime gösterdiyse o gördü. Yani bir gün huzur-ü saadete evvela Eba Cehil kişi geldi, yirdi, müşriklerin ileri gelenlerinden. Akıllı bir adam ama tevhiki yok. Kafası şeytanlığa işleyen akıllı bir adam. Ama tevhiki yok. Tevfikisiz akıl, insanı şeytan yapar. Huzura girdi, Cenab-ı Peygamber'e şöyle hitap etti. İyi dinle, kulağını benmeyene ver. Ya Muhammed, saabullah, Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem, senden acı sözlü, Senden ekşi yüzlü bir adam görmedim kainat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ona. Sadakta ya Eba Doğru söyledin ya Ebil Hakem. <gülüyor> doğru konuşuyorsun dedi. O cehennem oldu gitti. Arkasından seyyidina Ebu Bekir-i Siddik radıyallahu teala'nın mesajları geldiler. İşe girdi. Ya Resulullah senden tatlı sözlü, senden güler yüzlü bir kimse görmedim. Bu kainat üzerinde öyle bir göç doğamıştır böyle kimse üzerinde. Efendim, sadakta ya ebâbuki. Eshâb-ı İran, Eshâb-ı Bâsefâ dediler ki ya Rasûlallah, biri zemmetti, biri medh ikisine de tasdik ettiniz. Bunun sırrı nedir? Şöyle buyurdu iki cihan serberi Ben bir mir'at-ı Bana bakan kendini söyler. Mü'min de mü'minin mir'atıdır. İpten bir ı şükret, seni yüz bin surete kor. Kötü adamı kırarsan seni 100 bin surete kor sonra. Ayıp görme, ayıpları ört. Sana zulmedeni sen affet. Seni mahrum edeni sen mahrum etme. Seni terk eden mümin kardeşini sen terk etme. Ahlaki Muhammediye budur. Resulullah'ın kanını dökenler, dişini kıranlar, sevgili amcasını kat edip, yetmiş parça edip ciğerini yenlere peygamber afetmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar inatçı olma yani. Senin önderin Şems-i Hakkati Muhammediyedir. Ona düşer, önünün önünde düşer, senin aydınlatır o. O Siraci Münir'dir. Allah'ın bir kandilidir ki kainatı dolandırmıştır. Allah'ın nurudur. da Allah'ın nuru, Hz. de Allah'ın nurudur. Allah. <gülüyor> Geçiyoruz. Abdestin zahiri kısmını işte hepimiz bildiğimiz gibi ellerimizi yıkarız. Yüzümüz yıkıyoruz, ağzımıza, burnumuza su veriyoruz. Bazı sıvalları tertip için, bazı sizin için demiş ulema-i benem Hazarati. İncelemişler, incelemişler, incelemişler. Yani böyle her şeyi halletmişler İslam dininde. Halle için hiçbir mesele yoktur. Bütün Resulullah'ın efar-ı harekatını halletmişlerdir yani. Biz haber vermişler. Ehl-i Mustafa'ya, eshab Resulullah'a, Ezvac-ı Allah cümlesi rahmet etsin, Allah onlardan razı olsun. Bir şey haber verilmemiş İslam dininde. Peygamberimiz karpuzu nasıl kesti? Onun rivayeti yok. Ondan gayri ne varsa hepsi teşvik edilmiştir. Hani Kur'an'ın şeyleri de böyle. Fakat bitmez Kur'an'ın manası. İnsan bir derya görüyor, o deryayın içine giriyor, deryayı bitirdim derken arkadan bir derya çıkıyor ki, manayı Kur'an'ıya böyle. İkinci derya da birinci derya bir hadal tanesi kadar. Çünkü Kelimatullah'a nihayet yoktur. Efendim ben Türkçe Kur'an'ı okudum, tercüme. Bir şey yok efendim, işte, o dedi bu dedi filan O Kur'an-ı e bu şekilde itiraz etmek, anlamak, Gökyüzünde güneşin bakuva tepsisi kadar görmek gibidir. Güneş bu kadar bir iddia gibi bir adamdır o. İddianına dünyadan kaçıyor mu bir defa büyüktür? Ki Kur'an'ın manasına nihayet yoktur. Kelimetullah'a nihayet olmaz. Allah'a kurbiyet ettikçe, Resulullah'a muhabbet ettikçe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nezarı iltifatına nail oldukça, Kur'an sana söyler. Allah'ın indinde makbul değilsen Resulullah sana sırt çevirdiyse Kur'an sana söylemez. Bitti o kadar. Ben bunun misallerini burada kısalarıyla anlatmış idim. Abdestin farzı dört. Efendim yüzü yıkamak, kolların dirsekleriyle beraber başın dörtte birine etmek, ayakları yıkamak ağza burna su vermek bu Resulullah'ın sünnetidir. Sakın sünnetleri terk etme. En ufağından en büyüğüne kadar hem istimai sünnetleri hem verdiği sünnetleri. Bizim Müslümanların en büyük kaybı peygamberin içtimai sünnetlerini terk, et, terk etmişler. Terkis sünnetlerini rahe etmişler. Ama içtimai sünnetler ki terk edilmiş. sünnetler var. Müminler fırsat eldeyken ruh kuşu bedenden uçmadan batın abdestine gel. Sonra bir zaman gelir ne kasan ne kesen ne evladın sana fayda vermez. Belki senin başına bela olacaktır. Yani yevme la İlla men talavi kabin selim. Yani bunlar mesela kasa kese, rütbe, evlat, insana menfaat vermediği gibi bilinmesi mesuliyeti yükünecektir üzerine. Ancak yani bunları iyi kullan. Akıllıyım diyor sana ya. Elleri yıkamak sünneti sen iyi peygamberimize. Bir Müslüman günde en aşağı hiç olmazsa, günde hiç olmazsa 12 defa el yıkaması lazımdır. Hepsi sünnettir ha. Beş vakit namazda, iki öğün yemekte hem önde hem ardında etli dokuz, üç defa da helaya giderse on iki defa olur yani. Ama biz Müslümanlar suya eline sokmaya korkuyor adam. Adem papaktan halkında dağılacağım diye. Beğenmediğimiz, kendi dinlerinde yıkanmak haram olduğumuz gibi yani kavimler günde bunlar efendim duş yapıyorlar üç defa beş defa belen yani. Ya, biz korkuyoruz. Sokaklarımız pis, hanelerimiz pis, evlerimiz pis. Göğünümüz biz, üstümüz başımız Sizi tebiye ederim, berikvarım bunlardan. Ben kendimi söylüyorum. Karpuz yer kabuğunu sokağa atar. Portakal yer kabuğunu sokağa atar. Çöpüne bakmaz. Hanesine bakmaz. Helası yoktur. Helası vardır, pistir. Duvarlarında helal edebiyatı vardır. Sonra turist bekliyoruz. Gelsin görsün. Gezaretimizi göreceğiz. Yani. Benim saham değil böyle. ama yani temiz olmamız lazım. Yani bir adamın temizliğinden ve intizamından şu adam Muhammed'i bu adam Müslüman, Mümin demelidir, dedir mi kendisine? Yalnız nalçayla, salvarla, yaka'yı kopardıkmak değil yani, yaka sporlu giymekten falan değil. Özü temiz, sözü temiz, yüzü temiz, her şey temiz olacak. Bunun da bir dâyeti imanlamak, şu beri olmak, sonra arkasından gusul abdestiyle abdest. Müslümanlar bir 15-20 namaz kılarlar. her Müslüman bu namazı miraç bilir. Çünkü Fahri Risale buyurmuş ki benim gözümün nuru namazdır. Es salatı kurratı ayni benim gözümün nuru namaz diyor Peygamber. Resulullah'ı sever. Resulullah'ı her şeyden ziyade seven namazı tercih eder mi? Peygamber'in gözünün nurunu. Ya demek ki seviyorum demek. Gör bunları yapmazsak o vakit bir yalancı dava içinde bulunmaktayız. Ellerimizi yıkadık. İşte bir, söylemiş, bir şeyden söyleyelim. Ellerimizi ya Rabbi. Elini yıkarken zahirde suyla tahir edeceksin, temiz yiyeceksin. Batinen senin rızan olmadığı yere ben elimi sürmeyeceğim ya Rabbi. Abdest böyle alınacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Her işte Allah'a sığın bir defa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hem insan şeytanından, hem cin şeytanından, hem hannasdan, hem nefsinden. Hatta Resulullah buyurmuş, bir an bile nefsinin şerrinden emin olma. Ya Rabbi beni şey, nefsimle başka bir an bırakma. Gözümü açıncaya kadar kadardır. O kadar bana belaket bela yani. Çok ince konuştuğum sözler. Zahir elini yıkadın, fikirini akıttın. Ne kadar güzel. Batınında Ya Rabbi hak eden sözüne duranma Sözünde dur. Senin nazı olmadığın bir yere elimi vurmayacağım. Ağzıma su aldım. Sünneti seniye. Zahirde dişlerimizi yıkamak, ağzımızı tatiyer etmek. Batında Ya Rabbi senin rızan olmadığın haramdan bir şey yemeyeceğim. Dişlerimi çiğnemeyeceğim. Dilimden yalan söylemeyeceğim. Gıybet etmeyeceğim. Gönül yıkmayacağım. Efendim gönül yıkarsam Kabe'yi yıkmaktan berbat olur iş. Kabetullah'ı. Gönül Allah Kabe'sidir. Kabetullah da Allah'ındır ama Hazreti İbrahim yapmıştır onu. Onun için Hazreti Mevlana Kadasallaha Sırlahül Ali Efendimiz Dilbedest, Averki ki Hac i Ekberest. Es-Hzaran Kabe bir dilbihteres Kabe binyade Halil ve Azaret din ezgah hoceli ile ekberes diyor ki kalp yapmak ağlayanın gözyaşını silmek 40 kalbi tamir etmek ağlayanı güldürmek hacci ekberdir diyor. Bir 40 kalbi tamir bin Kabe'den hayırlıdır diyor. Bunu ben söylemiyorum Mevlana söylüyor. Bu sözlerden sonra Mevlana'yı tenkiden olabilir. Ama kendi noksanını söylemiş olur. Tenkiden kendi kendine kendi, kendi gidilmiş tenkiden, olur. Hak böyledir çünkü. Zira Kâbetullah'a Hazreti İbrahim Halilullah yaptı emri ilahiyle. Kalbi halk eden Allah'tır. Kabetullah bir semboldur müminler için. Tevhidi İslam'a birbirine toplamak için. Daha bir sürü esnare vardır. Kalp hakta Teala semavata ardı yani Allah kalbesi var. Tecelli eder kalbe. Çok mühim. Onun Şimdi Müslümanlar Hacer'le İsved önde, Aser'le İsved diye kaç kişinin cenaze çıkmıştır orada. İnsan kıymeti bilmiyor ki, taşa daha çok kıymet veriyor insanda. Halbuki Kabe'de, Arş'ta, Kürsü'de, Cennet'te, Cehennem'de, Melaike'de, Yağmur'da, Güneş'te, Ay'de, Yıldız'da insan için halk olundu. Cennet, de insan için halk olundu. de insan için halk olundu. Ama insan kıymetini bilmeyiz. Taşa daha çok kıymet verebiliriz. Evet bu kutsi taştır ama insan da kutsidir. Taş, hajarül esvetdir, âliydir. İnsan, Halifetullah'dır. Geçiyor. Haram demeyeceğim ya Rabbi, dilimden kötü söylemeyeceğim, gıybet etmeyeceğim, gönül yıkmayacağım. Halkın ayıbını söylemeyeceğim ya Rabbi. Sert edeceksin. Hazret Allah cebiri ile emine sordu. Sorması da bize biz öğrendim diye yani, bilmiyor değil. İkisi konuşacaklar. Mazhar-ı Kelam, Cebrail. Biz öğreneceğiz. Ya Cebrail, seni ben, beni Adem Adem oğullarından yaratsaydım. Bana ne gibi ibadette bulunurdu? cevil Emin, Resul... Cenab-ı Hakk'a buyurdu ki, Ya Rabbi biliyorsun ne yapacağım. Biliyorum bir... nasıl si ibadet edeceğini ama sen biliyorsun, ben de biliyorum. Kullarım öğrensin. Onlara önder ol. cevil Emin şöyle söyledi. Ya Rabbi, üç şeyle sana ibadet ederdi. Bir tanesi suçluların günahını söylemez, örterdi. Ama batan hayrın günahını söyleyeceksin. İttifaklı düşmanını, o düşmanın senin mukatesatın düşmanıdır senin. Müminlerin elinden bir şey çıkmış, bir, bir, bir, bir kazaren, bir günah işlemiş, etmiş olur ya, Bunu suçlu, suçlu müminlerin günahını, suçlu insanların günahını tetradardı. Fakir olup da ehli irz olan, yani Allah'tan başkına yüz sürmeyenlere bir var istiyor kullardan. Bir kısım var kuldan isteyemez, Allah'tan ister yanacak. Ona ehli ırız derler. Ehli iffet derler. Onlara sadakatı ve yardımı hatta gizli yapacağız, göstermeyeceğiz. Onları zelil etmeyeceğiz. Anlayacaksın yüzünden. Sen müminsin, felasetim var senin. Ehli ırıza yani kullardan isteyemeyip de hakka kendine arz edenlere Onlara gizli gizli yardım ederdim. Susuzlara su verirdim. Bizim hacı kiracı çıksın diye suyu kesmiş. Hacı efendi bizim. Deve hacı olmaz gitmek ile Mekke'ye. Eşek devriş olmaz taş ekmek ile tepkiye. Ahlak-ı olmayınca Ebu Cehil Kabe'nin oturuyordu. Übey ibn-i Halepfe'de. oturuyorlardı. Sen buradan gidiyorsun oraya. Ahlak-ı Muhammediye iş. Suyunu kestim diyor. Çıksın da irden diye. Hacı efendi. Nasıl suyu kesersin? Suyu zalimim hacı kimse kesemez. En büyük zalim keser suyu. Kalkınır suyunu. Hatta Allah domuzun etini bize haram kıldığı halde bir domuz sus kalsa suyu vereceksin hayvancı hacın. Kendi domuz olmadı ki o. Allah ona domuz gelip giydirdi. Sana bana insan elbisi giydirdi. Ya Rabbi sulara su verirdi. Kabahatların kabahatını örter. Söylemezdi. Ayıpları meydana vurmazdı. Bahçı vericek cemaatın içerisinde, halkın içerisinde. Sen söylediğin minin vaktiyle, geçti o vaktiyle. Bitti o vaktiyle. Eskiyi karıştırma. Karıştırırım. Karıştırırsam ben senin daha eskini söyleyeyim. Sen de meniyisin. Ben de meniyim. Yine gidersen oraya, oraya çıkar. Günaha tövbe eden, günahı yapmamış gibidir. Temiz olur, tahir olur. La ilahe illallah, küfür günahını temizler. İmandan sonra yapılan bazı cehaletle bilmeyerek yapılan günahlar onlardan da temizlenir. As ama sözünde duracaksın, erkek olacaksın, erkek. Çünkü Allah erkeği tarif ediyor. Hatırlamadın mı? Erkek kimdir erkek? Sana bir erkek anlatayım de. Erkek. Erkek olacaksın, sözünde duracaksın. Ahdından dönen erkek değildir. Münafıkır zaten bir daha veylemıyorum. Yonan çıkmış İzmir'e, bir erkek anlatacağım şimdi. Yonan çıkmış İzmir'e, İppet-i altında kalmış. Abdestin bir sırrı da, boynuna su verirken, ya Rabbi boynuma esaret halkasını geçirme, beni kafirlere, müşriklere, zalimlere payimane etme yüzüme, ve zebun etme diyeceksin. Çünkü en büyük felaket, en büyük bela, hürriyetini kaybetmektir. Senin cidden kan dökmüş, gelmiş, oğullarım serbest Allah desin diye. Bunu kaçırırsan gitti iş elinden? O devirde kadınlar erkeklerden kaçıyorlar. Yunan çıkmış İzmir'e, ayak ayakaltı olmuş. Ödemiş tarafında bir Türkmen kızı, Çeşme'ye gelmiş. Kadınlar erkeği gördükten yoktu Anadolu'da, bilirsiniz, ekseriyle Anadolu'da Erkeği gördü arkasını dönerler yolda. Öyle adet alışılmış, nedense. Kız Efe gelmiş Çeşme'ye, hayvanını sulayacak, bir Türkmen kızı eldetesiyle gelmiş. Efenin yüzüne bakar bakar terstiyi tutmuş Çeşmenin şeyine. Musluğuna. Efe demiş, sen demiş, kadın değil misin? Sen erkekten korkmaz mısın? Erkekten çekinmez misin? Niye yani arkana dönmedin, bekledin. Benim hemen teşhisi zorun demiş efendi. Ben karşında seni erkek görmürük demiş. Erkekten kaçarız biz demiş. Erkeğe hürmet de ederiz, erkek itaat de ederiz. Ee ama sen erkek değilsin. Derlek erkek yani değil. Erkek olsan Yunan İzmir'e çıkmazdı demiş. Tüfeği aldı. ister muharebesi başladı. Erkek ona diyor Allah diyor ki ricalen natuliyum teşaratul melabeyn ve Erkek ben ona derim ki benim zikrimden onu hiçbir şey men etmez. Ne mal, ne kasa, ne kesen ne rütbe. Erkek o sapeste i̇şte boynuna verip elinden suyu böyle bu şekilde ya Rabbi esaret zincirini boynuma vurulma diyeceksin. Bir kendi oturuyorum bir bir zahit arkadaş gelmiş. Kendisi ilmiyeden sarıklı yani. Efendim, bağzında söylemiyorsun, bu etek çıkmıştı vakit, kısa etekler falan. Halka söyleyip, ne etmiyorsun dedi bana. Sen hemen bunu dedi bana. Beni, bana nasıl adı diyor, Allah razı olsun. Ben dedim ki, canım insan, efendime söyleyeyim, düşünmeli, taşınmalı, İslam'daki bulunan muhaderat ı İslam'ı düşünmeli, onun tefettürüne bırakıyorum falan, dedi, konuşuyoruz falan, de kız girdi. şey erkekmiş kız. Erkek kızardanmış yani. Hoca ben dedi, ona Sakallı belli kendisi. Beni huca etmedi kitapçıyım ben. Hoca benim dedi. Erkek görsek biz giymeyiz dedi. Siz erkek olun giymeyeceğiz bizim de yeterli. Biz karşımıza erkek görmüyoruz ki dedi. Çünkü erkek bir sakallan, bıyıklan, şalvarlan değil. Erkek Allah da aynı diyor. Ben erkek ben ona derim ki benim zikrimden, benim fikrimden onu hiçbir şey koyamaz Ne kasası ne kesesi. Erkek o. Neyse. Zahir abdesti işte bildiğimiz sülicen abdesti bir sürü bakın daraldı. Batın abdesti tövbe ve istifadır. Günaha, suça tövbedir. Suçlara tövbe. Ama cezmiyle ile o suçu terk etmeye niyet etmektir. O suçu terk ederek gözyaşıyla abdest almaktır. Yani yaptığına nedame edip ömrünü nereye Ömrü, ömrünün içine yalan nereye harcetti, nereye verdi? Çok gece uyumadın düğünde, baloda, şüret düğününde, bilmem düğününde, evlenme düğününde. Ya? Kaç gece Allah için kuyu terk ettin? Allah'a kaç gece baş başa kaldın? Allah'a kaç gece zikre Düşün bakayım ömründe, kaç yaşındasın? Hah, işte düşüneceksin böyle vakit gölyesinden abdest alacaksın. Ne tövbe, tövbe abdestli derler. Nadim olmak. Onun için iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem, اَتَّاعِي بِمِيَنْ زَنْبِي كَمَلًا زَنْبَلًا Günaha tövbe eden günahı yapmamış gibidir. Ey müminler! Zahiren batının temizliğimize ve tehatimize devam edelim. Zahirleri ve batınları tahir olanların istikballeri müemmendir. Yakın bir zamanda sefaya kavuşur, sultan mevkine iliştirirler. Hatta da fî makad sıdkın in muktedire vasıl olurlar ilkatlerini bilmeyenler, zahirlerini ve batınlarını kirletenler, tenlerini zahiri, maddi mücasedetin temizliğinden temizlemeyen, batınını istifhara, istiğfar ile kalbini tatir etmeyenler ise akıbetleri vahimdir. Çok ahuzar edecekler fakat ahuzarına kimse el uzatmayacaktır. Leyle Resulullah'a şefaati yerişi. Peygambere hoşnut et eğer. Ya Rabbi bizi buradan boş çevirme. Vallahi senin adaletinsela.